Bismillahirrahmanirrahim. Mevlidi Nebevi günü dağıtılan yemekten yemenin hükmü. Muhammed bin Salih el-Müneccî tercüme Muhammed Şahin. Soru. Mevlidi Nebevi'de dağıtılan, ikram edilen yemekten yemek caiz midir? Bazı insanlar Ebu Lehek peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu günde bir cariyeyi azat edince hürriyetine kavuşturunca allah Teala da o günde ondan azabı hafifletmiş olduğunu gerekçe göstermektedir. Cevap, hamd yalnızca Allah'adır. Birincisi, İslam şeriatında Mevlid-i Nebevi'yi kutlama bayramı diye bir bayram yoktur. Sahabe Allah onlardan razı olsun, tabi'in dört mezhep imamı ile diğer İslam alimleri İslam dininde böyle bir günü bilmez ve tanımazlardı. Bu bayram batınî mezhebine mensup bir takım cahillerin uydurmasından başka bir şey değildir. İnsanlar daha sonra her devirde ve her yerde İslam alimlerinin reddettiği bu bidat üzere yaşamaya devam ede gelmişlerdir. İkincisi, buna göre insanların güne özel olarak yaptıkları her davranış haram bidat içeren amellerden sayılır. Çünkü insanlar törenler düzenlemek ve yemek yedirmek gibi şeylerle bidat olan bir bayramı İslam şeriatında ihya etmeyi istemekle ve istemekte, İslam şeriatında ihya etmeyi istemekte ve arzu etmektedirler. Değerli alim Salih el-Fevzan şöyle der. Allah ve Resulünün din olarak vaaz ettiklerine ittiba etmeyi, uymayı emretmek ve dinde bidat çıkarmaktan yasaklamak konusunda kitap ve sünnette gelen naslarda şüphe yoktur. Nitekim allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur. Ey Peygamber! De ki! Allah'ı gerçekten seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah mümin kullarının günahlarını çok bağışlayan ve onlara çok merhametli olandır. Yine şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmak suretiyle Rabbinizden size indirilen Kur'an ve sünnete uyun. Onun Allah dışındaki Dostlara uymayın. Şüphesiz ki siz çok az ibret alarak Hakk'a dönüyorsunuz. Bir başka ayette Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki bu İslam benim dosdoğru yolumdur. O halde o yola uyun, dalalet yollarına uymayın. Çünkü o yollar sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırır. Allah emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından da kaçınmak suretiyle azabından sakınmanız için bunları emretmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda şöyle buyurmuştur. Şüphesiz sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolların en güzeli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en şerlesi dinde aslı olmayıp sonradan çıkarılan yeniliklerdir. Dindeki bidatlardır. Dinde sonradan çıkarılan her yenilik bidattır. Her bidat dalalettir, sapıklıktır. Her delaletin sahibi de ateşte, cehennemdedir. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bu işimizde, dinimizde, onda olmayan bir şeyi ona ihtas eder, açık veya gizli, Kur'an ve sünnette asla olmayan bir şey getirirse, o ihtas ettiği şey kendisine reddolumuştur, batıldır. Başka bir hadiste şöyle buyurmuştur. Her kim işimiz dinimiz üzere olmayan bir iş işlerse o işlediği şey reddolulmuştur, batıldır ve ona itibar edilmez. Hiç şüphe yok ki insanların çıkardığı çirkin bidatlardan birisi de Rebiyul Evvel ayında Mevlid-i Nebevi'yi kutlama bidatıdır. İnsanlar bu bidatı kutlama konusunda farklı sınıflara ayrılmışlardır. Kimi insanlar Mevlüt-i Nebevi'yi münasebetiyle bir araya gelip toplanmakta ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günü kıssasını anlatmakta veya konuşma yapmakta ve bu olay dolayısıyla kasideler okumaktadırlar. Kimi insanlar Mevlüt-i Nebevi münasebetiyle bir araya gelip toplananlara yemek ve tatlı bir şeyler yapmaktadırlar. Kimi insanlar bu <gülüyor> münasebeti cemi ve mescitlerde kimileri de evlerde kutlamaktadırlar. <gülüyor> Evet, cami ve mescitlerde kutlamaktadırlar. Kim insanlar da yukarıda zikredilenlerle yetinmeyin, bu münasebeti erkeklerle kadınların birbirine karışması, aynı ortamda bulunması, oyunlar oynanması, şarkılar söylenmesi gibi pek çok haram ve çirkinliklerin ve Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden medet ve imdat dilenmek, onu çağırmak ve düşmanlara karşı ondan yardım istemek gibi şirk içeren amellerin işlendiği bir toplantı haline getirmektedirler. Değişik şekillerde ve farklı amaçlarla yapılan bu kutlamanın faziletli dönemlerden, sahabe tabi'in ve et, etba-ü tabi'in dönemlerinden uzun yıllar sonra iğne sokulan ve haram bidatlerden olduğu konusunda hiçbir şek ve şüphe yoktur. Mevlid-i Nebevi'yi kutlama bidatını ilk olarak çıkaran Hicri 6. yüzyılın sonunda veya 7. yüzyılın başında Erbil Atabeyi, Muzaffereddin Ebu Said gökbörüdür. İbni Kesir ve İbni Hılikan gibi tarihçiler böyle zikretmişlerdir. Nitekim Ebu Şami Allah ona rahmet etsin. Bu konuda şöyle demiştir. Musul'da ilk olarak bunu yapan Mevlid-i Nebevi'yi kutlayan kişi, tanınmış salihlerden olan Şeyh Ömer bin Muhammed Elmolladır. Erbil Atabey ile Diğer başka kimseler de bu konuda onu örnek almışlardır. Hafız İbni Kesir, Allah ona rahmet etsin. Ebu Said Gökbörün'ün bio, biyografisinde şöyle demiştir. Rabi'ül evvel ayında Mevlid-i Şerif'i büyük bir kutlamalarla kutlardı. İbni Kesir, Allah ona rahmet etsin. Devamla şöyle demiştir. es şöyle demiştir. Mevlüt münasebetiyle Atabey'in sofrasına davet edilen bazı kimselerin anlattıklarına göre Atabey Muzafferettin yaymış olduğu sofraya beş bin kızartılmış baş ve on bin tavuk, yüz bin kömlek yoğurt ve otuz bin tabak helva tatlı koydururdu. İbn-i Kesir Allah ona rahmet etsin devamla şöyle demiştir. Atabey tasavvufçular için öğleden başlayıp sabaha kadar devam eden kasideciler görevlendirir. Ve kendisi de onlarla beraber oynardı. İbni Hılıkan da Allah ona rahmet etsin şöyle demiştir. Safer ayının başı geldiğinde bu kubbeler en güzel süslerle rengarek süslenir. Her bir kubbenin içinde şarkıcılar korosu, hayalciler, hayal ürünü masallar anlatan kimseler ve oyun eğlence ekibi otururdu. Öyle ki bu kubbelerden hiçbirini boş bırakmamışlar içine mutlaka bir ekip yerleştirmişlerdi. O halde bidatçıların en çok icra ettikleri, bugün de yaptıkları şey türlü türlü yemekler yapmak, hazırlamak, bu yemekleri dağıtmak ve insanları bu yemeklere davet etmek olmuştur. Bu bir Müslüman bidatçıların bu işlerine iştirak edip onların yemeklerini yer ve onların sofralarına oturursa hiç şüphe yok ki bu bidatı ihya etmeye Kendisi de katılmış ve bu bidatın kutlanmasına yardım etmiş olur. Oysa Allah Teala şöyle buyurmuştur. <gülüyor> Özür dilerim. Ey müminler! Aranızda iyilik ve takva üzerinde yardımlaşın. İçerisinde günah ve Allah'ın sınırlarını aşmak olan düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. Allah'ın emrine aykırı davranmaktan sakının. Zira Allah'ın azabı çetindir. Bunun içindir ki ilim ehlinin fetvaları bu günde dağıtılan yemeklerle diğer bidat olan bayramlarda dağıtılan yemekleri yemenin haram olduğu yönündedir. Nitekim değerli alim Abdülaziz bin Baza Allah ona rahmet etsin Mevlid-i Nebevi'de kesilen kurbanların hükmü nedir diye sorulduğunda o şöyle cevap vermiştir. Bir kimse eğer kurban... Eğer kurbanı, bir kimse eğer kurbanı Mevlid'in sahibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için kesmişse bu takdirde bu büyük şirktir. Yok eğer yenilmesi için kesmişse bunda bir şey yoktur. Fakat Müslümanın bu etten yememesi ve bu merasimi düzenleyen kimselerin bu davranışını söz ve fiiliyle reddetmek için böyle bir toplantıya katılmaması gerekir. Ancak takdim edilen yemek veya başka bir şeyi yememek ve onlara nasihat etmek kaydıyla bu merasime katılabilir. Allah Teala en iyi bilendir.